Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sabır Sabır lügatte tutmak, dayanmak, sebat etmek, göğüs germek gibi manalara gelir. Bütün ahlaki güzellikleri içine aldığı için sabrın dinimizdeki mevkii çok ihtişamlıdır. İlahi rızayı mucib mübarek bir kıymettir. Din ve ahlakta sabır, Hoşa gitmeyen ve ızdırap veren hadiseler karşısında muazeneyi bozmadan sükunete bürünmek hakka teslim olmaktır. Sabredilecek hadise karşısında ruhani vasıflar olan af, hilm, tevazu, iffet, kanaat, şefkat, merhamet, nezaket ve müsamaha gibi ahlaki meziyetlerimizi kullanmamız lazımdır. Sabır güzel ahlakın ağırlık merkezidir. İmanın yarısı, ferah ve saadetin anahtarıdır. Cennet nimetlerine kavuşturan büyük bir nimettir. Her türlü hayırlar ve yüksek kazançlar sabırda olduğu için, başta ülül azm peygamberler, bir cümle enbiya, bütün evliya ve ulema sabrı meslek haline getirmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de 70 küsur yerde sabırdan bahsedilir. Muhtelif ayetlerde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve dolayısıyla bütün ümmete sabır tavsiye edilir. Mesela, sabret. Senin bu sabrın ancak Allah'adır O kafirlerden mahzun olma. Hilelerinden için daralmasın. en 127 Rabbinin hükmüne sabret. Zira sen gözümüz önündesin. Ettur 48 Allah'ın hükmü gelinceye kadar sabret. Yunus 109 Sabah akşam Rabbine mülakat aşkıyla ibadet ve niyazda bulunan müminlerle beraber kalben sabret. El-Kef 28 Gibi emirler bu cümledendir. Hz. Nuh aleyhisselam dövülme, sövülme ve muhtelif eziyetlere 950 sene sabretmiştir. Hz. Musa aleyhisselam İsrailoğullarına Allah'tan yardım isteyin ve sabredin El-Araf 128 tavsiyesinde bulunmuştur. Hz. Eyüp aleyhisselam başına her gelen iptila ve musibete sabretmiş, biz onu her hususta sabırlı bulduk. O ne güzel kuldu, daima Allah'a yönelirdi. Saat 44 şeklinde Allah'ın metinem hasar olmuştur. Hazreti Lokman aleyhisselam oğluna, Yavrucuğum, namaz kıl, iyilikleri emret, kötülüklere meydan verme, başına gelene sabret. İşte bunlar azmedilmeye değer işlerdir. Lokman 17 diye nasihatte bulunmuştur. Hz. Peygamber aleyhisselam da, Taiflilerin ağır hakaret ve zulümlerine karşı büyük bir sabır göstermiş, neticede zulmedici Taif halkı, bir müddet sonra da zalim Mekke halkı imana kavuşmuşlardır. Enbiya ve evliya sabırla Allah'ın yardımına nail oldular. Onlar bizim yüksek örneklerimiz olmalıdır. Sabrın dünyevi tarafı acı, ahiret tarafı çok parlaktır. Sabrın acılarını sineye çekenler, ebediyet devleti olan cennete ve Allah'ın rızasına kavuşurlar. Bizler haram olan şeyleri nefis ne kadar isterse istesin, Onlara meyletmemek, buna da ne derecede ağır olursa olsun, sabredip tahammül göstermekle mükellefiz. Allah'ın emirleri ve ibadetler de ne kadar zor gelirse gelsin, onları sabırla ifa etmek mecburiyetindeyiz. Her halükarda Allah'ın emir ve yasaklarındaki nimet, hikmet ve ilahi mükafatları düşünmek sabrı kolaylaştırır. Bazen sırtımızdan atamadığımız tabii felaketleri taşımaktan başka çaremiz yoktur. Her çaresizliğin yegane çaresi Allah Celle Celaluhu'dur. Şikayetler, feryad figanlar, sızlanmalar kayıplardan başka bir şey değildir. Bunun içindir ki başımıza gelen hadiselere sabredip Cenab-ı Hakk'a sığınmak, her şeyin ondan geldiğini bilmek ve bir imtihan olduğunu idrak edip mükafatını düşünmek en akıllıca bir iştir. İnsanın bu imtihan dünyasında her arzu ettiğine nail olması mümkün değildir. Erişemediğimiz şeyler için olmaması hakkımızda hayırlıdır veya olan şeyde hayır vardır demek, kulluğa en uygun olan ve bizi manevi derecelere nail eyleyen en güzel bir haldir. Sabır zorla değil, gönül hoşnutluğu ile kulun Rabbine teslimiyet edir. Hele gücü varken sabredip intikam almamak yüce bir fazilettir. Sabrın ilk şartı da hadise ile ilk karşılaşma zamanında olmasıdır savı geçmiş bir sabrın fazla bir mükafatı yoktur. Bu itibarla evladını veya yakınını kaybetmiş kimsenin ilk andaki sabır ve teslimiyeti mühimdir. Hadis-i şerifte, sabır belanın ilk darbesi karşısında gösterilebilendir buyuruluyor. Cenab-ı Hakk'ın esmasından biri de es -saburdur. Yani Cenab-ı Hak kullarına mühlet verir ve bu zaman içerisinde kendisine ankörlük edenlere dahi rızık vererek sabreder. Eğer Rabbimiz dünyada mücrimlerden hemen intikam almak dileseydi kainat ne olurdu bir düşünmeli. Sabur ismi şerifinin en güzel tecelli merkezi peygamberler ve evliyaullah'tır. Nitekim onlardan bizlere intikal eden en güzel ahlak-ı seniyyeden biri olarak, varlık ve darlık zamanlarında sabır çok mühimdir. Varlıkta sabır, gurur ve kibir sahibi olmamak, intikam almamak, şehevata mağlup olmamak, Pintilik ve israf yapmamak, fakirleri küçük görmemek ve yaptığı iyiliği yüze vurmamak gibi hasretlere sahip olmaktır. Çünkü nefis insanı hep kötü hasletlere zorlar. Sabredip acı akıbete düşmemek gerekir. İbrahim aleyhisselamın hali, varlıktaki sabra ne güzel bir misaldir. O dünyaya ait hiçbir şeye temayül etmemiş. Aksine dünyaya ait her şeyi Rabbinin bir emaneti olarak telakki etmiştir. Nitekim Cenab-ı Hak kendisine birçok dünyevi imkanlar bahşettiği halde nefsin arzu ettiği bütün her şeyden sabır göstererek uzaklaşmış ve halil sıfatına nail olmuştur. Süleyman aleyhisselam da Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği dünya saltanatına bir meyil göstermeyip bu saltanatı kalbinin dışında taşımıştır. O sık sık fakirlerin yanına gider onlarla oturmaktan haz alırdı. Miskin miskinlere yakışır derdi. Böylece dünya saltanatı içinde tevazuun en güzel halini yaşardı. Süleyman aleyhisselam hayvanların konuşmalarına da vakıftı. Bir gün ordusuyla bir mahalden geçiyordu. O sırada yolunun üzerinde karıncalar bulunmaktaydı ki başkanları onlara ''Çekilin yuvalarınıza Süleyman aleyhisselamın askerleri sizi çiğnemesin. Onun saltanatı ne muazzam bir saltanattır.'' dedi. Hz. Süleyman bunu işitti cevaben karıncaların başkanına. Benim saltanatım geçicidir. Bir kelimeyi tevhidin getirdiği saltanatsa ebedidir buyurdu. Darlıkta sabırsa, şikayet, haset, sırrı ifşa etmek, öfke, hınç, aile ifradı ve yakınlarıyla hoş geçinmemek gibi kötü hasletlerden korunmaktır. Bu gibi hallerde sabredip, kötü fiil ve düşüncelerden uzak kalmaya gayret şarttır. Bunun için enbiya ve evliyanın varlıkta ve darlıktaki hallerinden ibret almak ve onları taklit etmek bir zarurettir. Bütün varlık ve darlıktaki kalbi afetlerden kurtulmak ve rızayı ilahiye kavuşmak için sabretmeye mecbur ve mahkûmuz. Eyyub aleyhisselamın şu hali darlıktaki sabra ne güzel bir misaldir. Hanımı Rahime Hatun kendisine ''Sen peygambersin, duan kabuldür.'' ''Çok muzdarip bir haldesin, dua et şifaya nâir ol'' dedi. Eyüp aleyhisselamsa, ''Allah bana 80 sene sıhhat verdi, hastalığımsa 80 sene olmadı. Ancak az zamandan beri muzdaribim, Cenab-ı Hak'tan sıhhat talep etmeye teeddüp ederim'' buyurdu. Nihayet bu yüksek yaratılışlı peygamber, dillere destan olan bu sabrının neticesinde eski sıhhat, gençlik ve varlığına kavuştu. Varlık içinde elinde her imkan olduğu halde sabredenlere agniya ishakirin denir. Darlıkta gönlünü Rabbine bağlayarak hiç şikayet etmeden şükür halinde bulunanlara da fukara isabirin denir. Agniya ishakirin ve fukara isabirin için ayet-i kerimelerde sayısız mükafat müjdeleri vardır. Abdurrahman İbn Aff'a radiyallahu anh hazretlerinin önüne Oğlu birkaç çeşit yemek koyunca hüzünlendi ve şunları söyledi. Mus'ab bin Umeyr şehit olduğu zaman cesedini örtecek bir kefen bulunamadı. Üzerine sarılan kefen kısa geldi. Başı örtülse ayağa, ayağı örtülse başı açık kalıyordu. Sonunda kefenini başına doğru çektik ve ayaklarını da kokulu otla örttük. Hz. Hamza radıyallahu an şehit olduğunda da Üzerine ihtiyar bir kadının giydiği bir hırka ile örtmüşlerdi. Bana ise Cenab-ı Hak dünyada bu kadar çok nimet bahşediyor. Acaba ukbada tenkis mi edecek, azaltacak, noksanlaştıracak mı? Acaba ahiretteki hakkımı bu dünyada mı tüketiyorum? Yarın huzurullah da bu nimetlerin hesabını nasıl vereceğim? diyerek yaşlı gözlerle sofrayı terk etti sahabe kiramın güzidelerinden Ebu Zer radıyallahu an çok fakirdi. Buna mukabil hayatı şükür içindeydi. Hanımına çorbaya biraz fazla su koy da muhtaçlara infak edelim. Canım ona feda olsun, Resulullah bana böyle emretti derdi. Çünkü çorbaya ilave edecek sudan başka bir şeyleri yoktu. İşte gönül iklimine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetini hakim kılan biri zengin, Diğeri fakir, iki büyük sabır abidesi sahabi. Onlar aynı ruh hali içinde, yani biri varlıkta, diğeri darlıkta Allah'ın rızasına nail olabilmek ve İslam'ı samimi bir imanla yaşayabilmek için gösterdikleri sabrın güzelliğini ne kadar mükemmel aksettirmişlerdir. Bizler de bu duygularla dolabilmemiz için zikir, sohbet ve canı gönülden dualara muhtacız. Cenab-ı Hak buyurur, Ey iman edenler! Sabredin, aranızda sabırla desteklenin, birbirinize bağlanın ve Allah'tan korkun ki felah ve saadet bulasınız. Ali İmran 200 Yine Cenab-ı Hak buyurur, Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip amel-i salih işleyenler, Birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. El-Asr 13 Ancak hakkın ve sabrın tavsiye edilebilmesi için yaşanabilmesi bir zarurettir. Cenab-ı Hak cümlemizi sabırla mütehalli eylesin. Cümle enbiya ve evliyanın sabır ve sadır genişliğinden bize hisse nasip eyleyip, Takatimiz üzerindeki imtihanlardan muhafaza eylesin. Amin.